Muhterem kardeşlerimiz, dünya bir imtihan sınıfı, imtihan dershanesi. Cenab-ı Hak bu imtihan dershanesi içinde daimi bir tefekkürde olmamızı arzu ediyor. Doğan suresinde biz gökleri ve yeri ve bunlar arasında bulunanları, gök ve yer arasında bulunanları, bunları bir oyun eğlence olsun diye yaratmadık buyuruyor. Gerçek bir sebeple yarattık. Fakat insanların çoğu bunu bilmiyor, farkında değil. Yeri niye yarattık, semayı niye yarattık, insanlar niye dünyaya geliyor, niye doluyor dünya, niye boşalıyor? Bu ilahi kudret akışları, ilahi azamet tecellilerinden insanların bir çoğu farkında değil, bu cenab Niye dünyaya getirildi, niye yaşıyor, rızık nereden geliyor, bunun farkında değil. Cenab-ı Hak, kulu kendisine yaklaşması için... Cenab-ı Hakk'ın azim-i yakından tanıması ve kendisinin aczini idrak etmesi için devamlı misaller veriyor. Nimetleri tefekkür etmek ve bu şekilde kulluğun seviye kazanması, derece kazanması. Cenab-ı Hak yemin olsun ki güneşe okunan ayet kelimede Demek ki güneşe bakarken diğer mahlukatın baktığı gibi güneşe bakmamak. Oradaki ilahi hikmetleri, ilahi azamet tecellileri, güneşin bütün mahlukat üzerindeki fonksiyonu, güneş olmasa ne olurdu? O güneşin bir muazenesi, bir dengesi bozulsa ne olur? Ve bu muazene, bu denge nasıl hiçbir saniye şaşmadan devam ediyor? Sabahleyin kalktığımız zaman bir, bir güneş var, güneşe baktığımız zaman gönlümüzün ayrı bir hissiyatı, bir ruhaniyetle dolması. onun kuşluk vakti aydınlığına nasıl insana o güneş doğmasıyla bir harekete gece bir faaliyet başlıyor. Nasıl bir kendi halinde bir disiplin. Güneş bitiyor onu takip eden aya güneş bitiyor ilahi bir ayna çıkıyor ve bu ayna o güneşten aldığı ışınları yansıtıyor. Bu da ilahi bir tecelli. İki tane takvim dönüyor havada. Hiç saniye şaşmayan bir güneş takvimi, bir de ay takvimi dönüyor. Biraz uzaklaşsa ne olur, biraz yaklaşsa ne olur? Tüsiyem'i günde kaç sefer dünyayı tehdit eder? Nasıl bir muazzene? O okyanuslar, o sular nasıl aile dengede duruyor? İlahi azamet tecellisi. Ay'a bakarken de yine bir müşahede altında olmamız. Yine o güneşi açığa çıktığı zaman yine gündüze. Yine onu örttüğü zaman geceye, nasıl böyle ilahi bir takvim dönüyor ve bu ilahi takvime baktığımız zaman bir dakika, ileri bir dakika geri de yok. Bir takdim tehir de yok. Ondan sonra Cenab-ı Hak ufku daha da açıyor, onu bina eden göğe hem onu bina edene, yani gözünü bir semaya çevir, bir sonsuzluğa çevir, nasıl bir okyanus Boşluğun olduğu yerlere ve içinde yıldızların bir takım galaksilerin olduğu yere o da bir okyanus. Cenab-ı Hak ona da o okyanusa da o hava okyanusunu, o sema okyanusu da hem onu bina edene. Yani o sonsuzluğu düşün. Allah'ın azimetillahi seni bir idrak et. Geçen gün vakfa bir uzman geldi bu gökyüzü üzerinde bir takım bize intibalar vermek için. Her gün gördüğümüz bir yıldızı gösterdi. Bakın dedi, Fatih'in İstanbul'u fethettiği zaman dedi, ondan çıkan ışık daha yeni dünyaya geliyor dedi. Ki saniyede 300 bin kilometre hızla gidiyor ışık. Artık rakamlar bitiyor, şu kadar bin ışık yılı deniyor. Arada mesafeleri ölçmek mümkün değil. Cenab-ı Hak soruyor ki tebari bir futur görüyor musun, de, bir arıza var mı diyor. Ondan sonra hem yeri döşeğine geliyor, yeryüzündeki toprağa ve toprak terkibine dikkatimi çekiyor. Ve bu toprak terkibinden neler çıkıyor? Ne kadar mahlukat bu toprak terkibinden besleniyor? Her hayvanın, her mahlukatın o gıdası ayrı hazırlanıyor, sofra ayrı hazırlanıyor. Ve her mahlukatın o sofrası bitmiyor, devam ediyor. Nasıl bir razzak, nasıl bir azamet? Yani... İnsan aciz, daima Rabbine muhtaç. Bütün mahlukat aciz, daima Rabbine muhtaç. Her şeyle muhtaç. Ve bu azimetin Cenab-ı Hak farkında olmamızı arzu ediyor. Ve bütün mahlukat hayatta kalması için ne kadar bu ilahi azimet, kudreti muhtaç. Yine Cenab-ı Hak bir lütfunu bildiriyor. İnsana lütfunu bildiriyor. Çünkü insanı Cenab-ı Hak aslenin takvim üzerine... Yani en güzel, en üstün bir mahluk olarak, o istidatla insanı yarattı ve bu istidatı ziyan etmesini istemiyor. Allah'ın verdiği bu nimetin kadrini bilmesini arzu ediyor. Ve göklerde ve yerde ne varsa musahhar kıldım, amade kıldım insanoğluna buyuruluyor. Bütün Cenab-ı Hakk'ın sadakası, yerde gökte ne varsa. ''Ve bunu düşünen toplumlar için bir ibret vardır.'' buyuruyor. Ve bu Allah'ın azametini, Allah'ın kullara verdiği nimetini, mahlukata verdiği nimetini, azametini ve bir tefekkür içinde olmasını Rabbimiz arzu ediyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak bir imtihan bedeli olduğunda bu dünyanı bildiriyor. Kıyamet suresinde insan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zannediyor buyuruyor. Yani son nefesin bitti. Ondan sonra başı boş bırakılacağını mı zannediyor? Bu kadar ihsan, bu kadar lütuf, bu kadar ikram. Ondan sonra insan başı boş mu bırakılacak? O zaman yaratılışın manası olmazdı. Yaratılış mantığı bizimin üzerine oturmazdı. Yine Müminin suresinde siz sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza gelip hesap vermeyeceğinizi zannediyorsunuz buyuruyor Cenab-ı Hak. Yine Rabbimiz, Allah'ın nimetlerini saymaya kalkamazsınız. Onu sayamazsınız. Hakikaten O çok bağışlayıcı ve çok esirgeyicidir. Demek ki burada Cenab-ı Hak insanın daima bir tefekküre, kulluğa ve istiğfara bir muhtaç olduğunu. Devamlı bir istiğfara, bir muhtaç. Devamlı bir istiğfar halinde olmamız. Çünkü bu nimetlerin mukabiline ödemek mümkün değil. En basit insan olarak dünyaya gelmemiz bir solucan olarak da gelebilirdik dünyada. ya bir yırtıcı, parçalayıcı, canavar, mahluk, bir aygır olarak da gelebilirdik dünyaya. Hele daha daha onun hepsinin üstünde ve bir Müslüman cemaat üzerinde, bir Müslüman bir millete münsubuz. Elhamdülillah Cenab-ı Hak lütfetti, yanlış yollara gitmekten engeller elhamdülillah lütfetti. E, Allah'a kul olmak için gayret ediyoruz ve bu kulluk için buraya toplandık. Bundan daha Allah'ın daha büyük nimetin düşünmek, tasavvur etmek mümkün mü? Dünya verirse, okyanuslar mücevherat olarak verirse, hepsi burada kaldı dünyada kalacak. يَوْمَ fu malun مَعْلُونَ Yine ondan sonra Cenab-ı Hakşır Suresi'nde Ey iman edenler Allah'tan korkun ve herkes yarını ne hazırladığına baksın. Yarın en yakın vakte yarın denir. Yani yarın senin işini görüm. Yarın geldiğine en kısa bir zaman birimidir yarın ve bu dünyadaki yarınlar izafi. Esas yarın o sonsuzluk karşısında ahiret yarın o kadar yakın. Herkes yarına o kıyamete ne hazırladığına baksın yolculuğuna baksın. Cenab-ı Hak bu tefekkürü istiyor. Tefekkürün bize getirdiği faydalar bir defa Allah'a karşı tazimi arttırır. huşu arttırır. İbadeti kolaylaştırır. İbadeti bir zevk ile yapmamıza sebep olur. Mecburiyet savar gibi değil de bir huşu içinde yapmamız ve zevk almamız ibadetten ve duyuşlarımızı derinleştirir. Şükrümüzü arttırır ve kalpte Cenab-ı Hakk'ın cemali tecellileri derinleşir. İslam ile şereflenen insanda, kainat, Kur'an ve nefsin tefekkür ile yeni bir duyuş başladı, başlaması lazım. Yani i̇nsan kendinle bir duyuşa geçecek, nereden geldi, nasıl geldi? Kainatla bir duyuşa gelecek, Kur'anla bir duyuşa gelecek, derinleşecek ve nefsini tefekkür edecek nefsinin durumunu bir muhasebeden getirecek nefsinin arzularını ve uyanık olacak. Ve Sadi Şirazi diyor ki ayıklar için diyor uyanıklar için diyor tek bir yaprak marifetullah'a Allah'ı kalbe tanımaya götüren bir divandır diyor. Fakat diyor gafiller için diyor bütün ağaçlar bir tek yaprak bile değildir diyor. Kur'an ile tefekkürümüzün gelişmesi en çok muhtaç olduğumuz Kur'an kültürü. Kur'an da bizi devamlı tefekküre davet ediyor. Yaradılışımız da tefekküre davet ediyor. Ey insan seni şekilsizlikten en güzel şekilde birleştiren Rabbine karşı seni aldatan nedir? buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Ey insan diye hitabı ediyor kainatın Halika. Seni şekilsizlikten en güzel bir şekilde birleştiren Rabbine karşı seni aldatan nedir? diyor bu dünyada. Nasıl dünyaya geldiğini biliyorsun. Hangi safhalardan geldiğini biliyorsun. Senin mazin neydi? Bir müddet evvel neredeydi? Akibeti görüyorsun ölüm. Seni aldatan nedir diyor. Soruyor Cenab-ı Hak. Sema ile tefekkür ediyor gökyüzüyle. Atmosferle tefekkür ediyor. Göğsün bir tavan kıldık buyuruyor. O tavan olmasa, nasıl dünya yerinde dolayabilir, nasıl bir infilaktan kurtulabilir? Nasıl o mama bir infilak eder, bütün damarlar infilak eder? Nasıl bir tavan ki o? Nasıl atmosfer, ilahi bir tavan ki? Bu kadar bütün dünyayı koruyor, dünya içindekileri koruyor. Toprak terkibinden çıkanlarla, yer yer şey yapıyor, ekşisi çıkıyor, acısı çıkıyor, tatlısı çıkıyor, aynı toprak terkibi, ayrı ayrı renkler çıkıyor, ayrı ayrı şekiller çıkıyor. Mahlukatdaki hikmetlerle, ibretlerle seyretmeye davet ediyor. Bir sütün mahiyetini bildiriyor. Süt nasıl meydana geliyor? Hadi kur bir fabrika, bir taraftan ot ver, bir taraftan su ver, süt çıksın. Nasıl o bütün mahlukat insanı hazırlıyor? fanili tefekkürle Faniyi tefekkür etmiyoruz, külümen aleyha aleyhâ yeryüzünde her şey yok olacak, dünyada yok olacak. Velhasıl Cenab-ı Hak zerreden küreye her şeyle kulu tefekküre davet ediyor. Yani avare bir gönülle yeryüzünde dolaşmamızı Cenab-ı Hak istemiyor. O zaman insani meziyetimiz kayboluyor, diğer mahlukatın seviyene düşeriz. Onun için Kur'an-ı Kerim buyuruyor ''Efela tetefekkörün'' Hiç düşünmez misiniz? ''Efela ta'kılün'' Akıl erdirmemizi, aklınızı kullanmaz mısınız? ül elbab Akıl sahipleri ''Li kavmin Bir kavim için ibretler vardır. Yine Rabbimiz daha da bizim derinleşmemizi arzu ediyor. Bizim idrakimizi Taşan bir kudret ifade ediyor bazı ayetlerde. De ki Rabbinin sözleri, derya mürekkeb olsa ve o kadar bir ilave olarak olsa Rabbinin sözleri bitmeden o denizler tükenir. Yani denizler mürekkeb olsa, onun bir misli olsa yine Rabbinin sözleri bitmeden o denizler tükenir. Keyf suresinde. Lokman suresinde yeryüzünde ağaçlar, kalem, denizler, arkasından yedi deniz katıları mürekkep bozsa Allah'ın sözleri yazmak tükenmez. Şükür ki Allah mutlak, galip ve hikmet sahibidir.